Yasin suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yasin Andolsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki sen hiç kuşkusuz gönderilen elçilerden'sin. Doğru bir yol üzerindesin. Aziz ve Rahim'in indirdiği üzere'sin. Babaları uyarılmamış Tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin Yemin olsun ki Onların çoğuna söz hak olmuştur Artık onları iman etmezler Biz onların boyunlarına bukağlar geçirdik Bukağlar çenelere dayanmıştır da Bu yüzden onların kafaları yukarı kalkıktır Önlerine bir set Arkalarına da başka bir set çektik Böylece onları kuşatıp sardık Artık Onlar Görmezler Sen Ha Uyarmışsın Onları Ha Uyarmamışsın Fark Etmez Onlar için. İnanmazlar Sen Ancak O Zikire Kur'ana Uyan Ve Görmediği Halde Rahmandan Korkan Kimseyi Uyarırsın Böylesini Bir Bağışlanma Ve Seçkin Bir Ödülle Müjdele Biz Yalnız Biz Ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir. Onlara o kent halkını örnek ver. Hani elçiler gelmişti oraya. Hani biz onlara iki kişi göndermiştik. Onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz üçüncü bir kişiyle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi. Biz size gönderilen elçileriz. Kent halkı dedi ki, siz bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Dediler, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açık bir tebliğden başka şey değildir. Dediler, sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık. Biz sizi uğursuzluk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır. Dediler, uğursuzluk kuşunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi bütün bunlar? Hayır, siz savurganlığa, aşırılığa sapmış bir topluluksunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak gelip şöyle dedi, Ey topluluk! Bu elçilere uyun, sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun, onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar. Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben ve sizler de ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk, zarar dilerse onların şefaati benden hiçbir şeyi savamaz, beni kurtaramazlar. Bu durumda ben elbette ki açık bir sapıklığın içine düşerim. Ben sizin Rabbinize iman ettim artık dinleyin beni. Gir cennete denildi. Dedi kavmim bir bile bilseydi. Ki Rabbim beni affetti beni ikram edilenlerden kıldı. Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik. indirecek de değildik. Olan sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler. Yazık şu kullara. Kendilerine gelen her Resulle mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık bir daha bunlara dönmeyecekler. Ancak herkes toplandığında onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacaklar. Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Onu dirilttik, ondan tane çıkardık. Bak işte ondan yiyorlar. Onda hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluşturduk. Ondan pınarlar fışkırttık. Ki onun ürününden ve ellerinin yapıp ettiğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar. Şanı yücedir o Allah'ın ki toprağın bitirdiklerinden, onların özbenliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmıştır. Gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alırız da onlar karanlığa gömülü verirler. Güneş kendine özgü bir durak noktasına bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Aziz, alim olanın takdiridir bu. Aya gelince biz onun içinde bir takım durak noktaları, bir takım evreler belirledik. Nihayet o eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner. Güneşin aya ulaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Zürriyetlerini o dop dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir. Onlar için gemilere benzer binecekleri başka şeylerde yarattık. Eğer dilersek onları boğarız. Bu durumda ne kendileri için feryat eden olur ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha nimetlensinler diye kurtarılırlar. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki size merhamet edilebilsin denildiğinde hiç aldırmazlar. Çünkü Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelince ondan mutlaka yüz çevirmişlerdir. Onlara Allah'ın size lütfettiği rızıklardan dağıtın dendiğinde, Nankörlüğe sapanlar, iman edenlere şöyle derler. Allah'ın dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıklık içindesiniz, hepsi bu. Bir de şöyle derler. Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zaman? Sadece korkunç titreşimli bir sesi bekliyorlar. Onlar çekişip dururlarken o ses kendilerini enseleyecektir. O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üfürülmüştür. Bak işte kabirlerden Rablerine doğru akın akın gidiyorlar. Şöyle diyecekler. Vay başımıza gelene kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahmanın vadettiği ettiği işte bu. Peygamberler doğru söylemişler topu topu korkunç titreşimli bir tek ses ve bakmışsın hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır. O gün hiçbir canlıya hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız. O gün cennet halkı bir uğraş içinde eğlenip ferahlamaktadır. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklar üzerinde yaslanmışlardır. Orada kendileri için meyveler var. İstedikleri her şey kendilerinin olacak. Rahim Rab'den bir de sözlü selam. Ey günahkarlar, bugün şöyle ayrılın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Bana ibadet edin. Dost doğru yol budur demedim mi? Yemin olsun Şeytan içinizden birçok nesli saptırmıştı. Aklınızı hiç işletmiyor musunuz? Alın size tehdit edildiğiniz cehennem. İnkar edip durmanız yüzünden dalın oraya bugün. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Bize elleri konuşacak, ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edecek. Dilesek gözlerini siler onları elbette kör ederiz. O zaman yola koyulmak isterler ama nasıl görecekler? Dilesek onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler. Kimi uzun ömürlü kılarsak onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hala akıllarını işletmiyorlar. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz, gerekmez de. Ona vahyedilen, bir öğütten ve apaçık bir Kur'an'dan başka şey değildir. Diri olanı uyarsın ve inkarcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir. Görmediler mi ellerimizin yapıp ettiklerinden, kendileri için nice hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa ki o ilahlar bunlara yardım edemezler. Tam aksine bunlar o ilahlara hizmet eden ordular durumundadır. Artık onların sözü seni üzmesin. Biz onların sır olarak tuttuklarını da açıkladıklarını da biliyoruz. Görmedi mi insan kendisini bir spermden yarattığımızı, bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Bir de şöyle diyor, şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? De ki onlara hayat verecek olan onları ilk kez yaratandır. O bütün yaratılmışları her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir. O size o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen alim sürekli yaratan hallak odur. O bir şeyi istediğinde buyruğu sadece şunu söylemektir: Ol. Artık o olu verir. Her şeyin kaynağı, egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir. Sonunda ona döndürüleceksiniz.